Merhaba, Yeni Bir Söz programında daha birlikteyiz. Bugün e, ben ve Mert birlikte. Merhabalar. E, i̇kimiz çok şahane iki konuğumuzla birlikte. Aslında Türkiye'de çok önemli olan sorunlardan bir tanesini konuşacağız. Bu sorunlarla ilgili çalışan bir grup. Türkiye Çocuklarına Yeniden Özgürlük Vakfı'ndan Efsun Anaç ve Fulya Ful Ful Giray bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş merhaba. Bulduk, merhaba. Önce birazcık sizleri tanıyalım. Ondan sonra vakıftan ve hani projelerinizden, Hı. gelecek zamandan bahsedelim. Aslında sizinle Mert daha önce bir program Hı. daha Hı. çekmişti. Hı -hı. Hı -hı. Ee, ben Fulya Giray. Ee, üç yıldır Türkiye Çocukları Yeniden Özgürlük Vakfı'nda çalışıyorum. Proje koordinatörüyüm. Ee, sosyoloğum. Ee, daha ağırlık olarak suç eğitilmiş gruplarla çalışıyoruz. cezaevlerinde, tutuk evlerine ve çocuk mahkemelerine çalışıyoruz. Evet. Efsun, ben Efsun Anac Eylül ayından beri vakıfta çalışıyorum, gönüllüyüm. E, Tutkü Projesi'nde de gönüllü çalıştım. Ayrıca e, Gençlik Merkezinde de gönüllü olarak çalışıyorum. Ben de taze psikologum. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde. E, i̇sterseniz önce hatta bizim de zaten yaptığımız Hı -hı. programdaki projeleriniz vardı o zamanlar Tutkü Projesi, Hı -hı. E, bir de Gençlik, Gençlik, Eğit Merkezi. Gençlik Eğitim Merkezi vardı. Onlardan bahsedelim isterseniz. Böyle bir giriş yapalım. Tamam. Ee, şimdi bizim vakfımız aslında e, 85'te e, evet 85'e dayanan e, Dosarda Yanışma Derneği ile e, kuruluşu başlayan ve ardından 92 yılında e, vakfın kuruluşuyla devam eden bir kuruluş. E, daha ağırlıklı çocuk adaleti sistemi ile ilgili çalışıyoruz. Eee Gençlik eğitim merkezi projesi aslında gençlik merkezi programı diyebiliriz buna 96 yılından bu yana bir fiil yürüttüğümüz sürekli olarak yürüttüğümüz bir uygulama genellikle İstanbul'daki çocuk mahkemelerinin bize yönlendirdiği çocuk mahkemelerinde çalışan uzmanların oradaki hakimlerin sosyal servisin bize yönlendirdiği ağırlıklı olarak 12-18 yaş arası tutuksuz yargılanmış henüz suçu bir tam olarak bir alışkanlık haline dönüştürmemiş ve kurtarılabilecek nitelikteki çocuklarla çalışıyoruz bu merkezde. E, haftada bir gün pazar günleri çocuklar merkezimize geliyorlar. İstanbul Kadıköy'de merkezimiz bu arada. E, bu merkezde onlarla çeşitli rehabilitasyon programları uyguluyoruz. Zaharlıklı sanatsal sosyal etkinlikler e, bu programlar. E, bu programlarda da üniversite öğrencisi, genç gönüllü arkadaşlarım e, bize destek veriyorlar. E, çalışmaları bir ekip şeklinde yürütüyoruz. E, şu an işte 20'ye yakın e, kayıtlı çocuğumuz var bu programa Hı. dahil olan e, ve 12 yaşında gelmeye başlayan çocuk 18'ine kadar uzun soluklu bir yolculukla bizimle birer olduğu için de çocuk sayımız biraz kısıtlı kalabiliyor. Bunun ötesinde çocuklarımızla işte çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Örneğin son dönemlerde yaratıcı drama ve tiyatro çalışmalarına ağırlık verdik. Çocuklarımız bir tiyatro oyunu sergilediler Yettepe Üniversitesi'nde. Onun gösterisini yaptılar. Çok keyifliydi. Yaz aylarında bir kamp süreci oluyor. Bir hafta kadar çocuklarımızın mutlaka her yaz gelişimlerine katkıda bulunmak üzere yaz kampına götürüyoruz. Bu yıl alternatif kampta çalışıyoruz ve onlarla bir hafta İzmir'de hoşça vakit geçireceğiz. E, ağırlık olarak vakıf merkezinde yürüttüğümüz uygulamalar böyle. Bunun ötesinde Ankara ve İzmir şubelerimiz var. E, Ankara ve İzmir'de de yine e, cezaevlerinde ağırlık olarak çalışmalarımız yürüyor. E, tutuk evlerinde ve cezaevlerinde yürüttüğümüz çalışmalarda e, yine 92'lere kadar dayanıyor. Vakfın kuruluşuna dayanıyor. E, burada da ağırlık olarak çocuk tutuk evlerinde yürütüyoruz çalışmalarımızı. E, çocuk tutuk evlerine bu sefer bizim yanımıza gelemeyen ve yine sosyal ve rehabilitasyon programlarından faydalanması gerektiğini düşündüğümüz gruplarla çalışıyoruz. E, peki aslında hani demin de bahsettiğiniz 85'te kuruldu, 92'de Hı -hı. vakıf oldu ve aslında 2010'a kadar devam eden bir sürecin içindeyiz. Hı -hı. E, baktığımız zaman 12 yaşına gelen bir çocuk, 18 yaşına kadar sizinle birlikte Hı -hı. E, vakıfın ya da aslında hani bu çalışmaları yapmak için Adalet Bakanlığı'ndan belediyelerden izin almanız gerekiyor. Hı hı. O gelişime baktığımızda zamanın hani geçmişte hı hı. şimdi bir mukayese etmemiz gerektiğinde hı hı. nasıl bir gelişim var? Ya da hı hı. hani muhakkak gelişen konular olduğu gibi belki gerileyen konular hı hı. da olmuştur. Bir, hı hı. Onları hani... Hı hı, Anlatabilir hı. misiniz? Ee, şöyle, dediğiniz gibi yani 85'te bizim başkanımız avukat Güney Haşdemoğlu'dur. Onun ve bir grup arkadaşının önderliğinde kurulmuş bir vakıf bu. O dönemlerde tabii ki Adalet Bakanlığı'ndan izin almak, tutuk evlerine her şeyden öte yabancı birilerinin girmesi, bir sivil toplum örgütünün girmesi aslında bir hayalmiş. Fakat talepler bir şekilde karşılığını bulmuş ve izin süreçleri vesaire derken bir şekilde içeri giriş sağlanmış. Ama ...tabii ki çok kolay olmamış bu... ...ciddi bir gergin süreçten sonra... ...yani 20-25 yıllık bir süreçten bahsediyorum... ...ancak şu anki aşamaya geldik... ...şu an bile hala... ...biz her 3 yılda toplam 90 gönüllü grupla çalışıyoruz... ...90 gönüllü arkadaşımla... ...ve her yıl proje başlangıcında... ...mutakal bu gönüllü arkadaşların CV'leri toplanır... ...bir mülakat sürecinden geçerler... ...bunlar Adalet Bakanlığı'na gönderilir... ...Adalet Bakanlığı belli bir... ...incelemeden sonra bu arkadaşların... içeri girmesine onay verir... E, ...tabii çok kolay olmuyor... Belki kendilerine göre haklı sebepleri de olabilir. Belli bir güvenlik sebebiyle. Ama şimdi biraz daha rahat geçmiş yıllara göre en azından. E, Efsun abla da gönüllüler arasında. Peki gönüllüler evet. ne iş yapar? Yani sizinle ne gibi projeleri var? Ya da hı -hı. işte size ne gibi yarar sağlıyorlar? Hı -hı, hı -hı. onları bir. Biz tabii Fulya'nın yardımıyla öncelikle... ...çeşitli sosyal sanatsal aktiviteler yapıyoruz. Tutuk evinde de aynı şekilde. Gençlik merkezinde de öyle. Örneğin tutuk evinde yaptığımız çalışmalarda... ...dans çalışmaları, resim çalışmaları... ...kolaş çalışmaları yaptık. Bunları yürütüyoruz. Bizim örneğin orada yürüttüğümüz atölye... ...serbest atölyeydi. Hı hı. Ve aslında serbest dememiz... ...belki çok iyi oldu ve... ...buna birçok şey sığdırabildik. Tabii çeşitli kişisel gelişim... ...konuları da... ...gündemdeydi. Ayrıca... Yaptığımız yaratıcı drama Hı -hı. çalışmaları Hı -hı. var. Hı -hı. Yani... Daha ağırlıklı son dönemde tutuk evinde Maltepe tutuk evinde Hı -hı. özellikle daha Hı -hı. psikoloji temelli kişisel gelişim, grup gelişimi, grup iletişimi ağırlıklı konuları bu dönem özellikle tartıştık. 9 tane atölye çalışması yürüdük haftada 2 gün perşembe ve cuma günleri olmak üzere Doğuş Üniversitesi'nde yine Maltepe Üniversitesi, Yettepe Üniversitesi bu yıl katılımcılarımız arasındaydı. Efsun da yine bu gruptan Doğuş Üniversitesi'nden bize katıldı. Hı -hı ve Peki, çocuklarla birebir çalışma fırsatı hı, oldu. Efsun abla hani e, çocuklarla yapılan çalışmalar sırasında suç üretilmiş çocukların yapmış olduğunuz e, projelere hani şey nasıl bakış açısı nasıl? Hani bir katılım sergiliyorlar mı yoksa en başta ürküyorlar mı? Bir heyecan bir e, önyargı? Ön yargı evet aslında ön yargıları var mı bu olay için? Yani ilk başta tabii ki çekiniyorlar. Hatta e, çoğu ilk başta bizim onlara ön yargılı olduğumuzu düşünüyorlar. Hı -hı. Fakat yavaş yavaş bize alışıyorlar tabii ki haftalar geçtikçe yüzümüze alışıyorlar tavırlarımıza alışıyorlar ve bizim de işimiz daha fazla kolaylaşmaya başlıyor ondan sonra Hı -hı. çünkü biz de onlara göre ne tür çalışmalar yapabileceğimizi planlama, planlayabilmeye başlıyoruz aslında ve e, rahatlıyorlar ve daha kolaylaşıyor işimiz. E, tabii bir de e, Sun dediği gibi yani ilk başta ön yargılı olmak da aslında o kadar haklılar ki e, çünkü şimdiye kadar çok fazla görmedikleri tanık olmadıkları bir tavır. Hep çocukların biz ilk tutuk evine girdiğimizde örneğin bir e, bana ilk sordukları soru ve grubuma e, siz niye buraya geliyorsunuz gençsiniz e, gidip sahilde dolaşın sinemaya gidin e, sevgilinizle buluşun şu an bizimle neden vakit kaybediyorsunuz? Önce bu deneme ve sınama sürecine bizi tabi tutuyorlar. Peki yani... bu soruya verdiğiniz Hı -hı. cevap ne oluyor? E, biz burada olmaktan ve sizinle birlikte e, vakit geçirmekten keyif alıyoruz. Keyif hakikaten keyif alarak, isteyerek hiçbir çıkar ilişkisi olmadan, maddi manevi hiçbir çıkar ilişkisi gütmeden burada sizinle birlikte olmak istiyoruz, ifade ediyoruz. Ama tabii bu ifadeyle çok fazla inanılacak bir şey değil. Haftalarca biraz bizi sınıyorlar, deniyorlar. Atölye çalışmalarına çok katılmayabiliyorlar. Örneğin ilk üç hafta biraz daha çekingen, yani geride kalabiliyorlar. Çünkü her an gidebiliriz, her an onları terk edebiliriz. Diğer birçoğunun yaptığı gibi. Ee, ya da altından farklı şeyler çıkabilir. Ya da atölyeler esnasında onlara sert davranabilir. Daha farklı bir yaklaşım sergileyebiliriz. Dolayısıyla o sınama ve deneme sürecinden sonra anlıyorlar ki evet burada iyi niyetli bir bakış var ve hakikaten birlikte keyif alınıyor bu süreçten. Ondan sonra kendilerini daha rahat bırakabiliyorlar, daha katılımcı olabiliyorlar. Ama ilk bir, ilk üç, üç hafta özellikle, üç, dört haftalık bir süreç bir alışma ve hazırlık süreci oluyor bizler için ve onun açında. Peki açımda. tutuk evindeki çocukların sizden beklentileri neler? Hani projelerle oraya gidiyorsunuz, işte, tutuk evi çalışmanız var, onlarla beraber çalışıyorsunuz. ...o alışma süresinden sonra illaki sizden bir beklentileri oluyordur. Ee, aslında şöyle birçoğunun ifadesidir bu. Ee, biz de hani bunu hep sorgulamak isterdik. Yani atölyelerde de öyle. Ne yapmak istersiniz Hı -hı. bizimle? hani Böyle bir grup var, böyle bir kitle var ve sizin beklentilerinizle bir şeyler üretmek isteriz. Biz ne tür atölyeler, ne tür imkanlar size vermemizi istersiniz? Hukuki destek çıktıktan sonra tahliye sonrası bir sürü vakfın sağlayabileceği olanak var. Hayır onların söylediği tek şey burada şu an bizimle olmanız bizim için yeterli. Ee, sadece bir arada olmak, hiçbir çalışma yapmasak bile sadece burada bizimle sohbet ediyor olmanız bile bizi taht tatmin ediyor çünkü bu bile ne yazık ki tutuk evinde çok büyük bir eksik. Yani Maltepe tutuk evinde örneğin 500 civar çocuk var ve sadece iki psikolog var ne yazık ki. Dolayısıyla çocuklar paylaşım ve kendilerini ifade etme noktasında çok eksikler, çok buna açlar. Ben bir şey söyleyebilirim. <gülüyor> Gerçekten ilk başta çok çekingenlerdi bu çocuklar. Hatta çalışmalara katılmasalar bile orada bulunuyorlardı atölyelerde. Daha sonra hani açılmaya başladılar. Biz tabii kolaj çalışmaları ya da resim çalışmaları yapıyoruz. Baktık bazı haftalarda hani biz de tıkandık neler yapabiliriz diye. Ee, söyleşiler yapmayı düşündük, işte paylaşımlar yapmayı düşündük ve bu paylaşımlarda inanılmaz şeyler çıktı. Daha da açıldılar. Hatta şunu yaptılar biz işte resim çalışması yapmayalım, heykel çalışması yapmayalım bir şeyler paylaşalım. Sohbet edelim. Evet. Sohbet edelim. Hı -hı. Aslında ne kadar çok ihtiyaçları var. <gülüyor> evet. Yani çok temel ihtiyaçları ya. dolayısıyla Hı -hı. ve bizden en temeldeki beklentileri bu oluyor. Bizi dinleyin, Hı -hı. biz de sizi dinleyelim, birbirimizi tanıyalım. Hı -hı. Sonrasında bir mektuplaşma süreci oluyor, Hı -hı. Ee, uzunca yani proje bitiyor, üstünden aylar haftalar geçiyor ama biz hala çocuklarla, onlardan gelen mektuplar doğrultusunda mektuplaşma'ya devam ediyoruz. Peki e, aslında hani. Benim düşündüğüm başka yerdeki çocukların, tutuk ev evindeki çocuklarının da durumu İstanbul, İzmir'de ve Ankara'da çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Evet. Ama Türkiye'nin aslında birçok yerinde e, tutuk evi var. Tutuk evi hani olmasa bile tutuklu çocuklar var ya da suça içilmiş çocuklar var. Oradaki çocuklarla irtibatınız var mı? Mesela Diyarbakır'daki çocuklar, Muştaki Van'daki çocuklarla bir irtibat kurabiliyor musunuz? Orada çalışmalarınız var mı ya da? E, evet. E, dediğiniz çok doğru ne yazık ki. E, Türkiye'nin ve aslında hani global anlamda dünyanın genel bir sorunu çocuk suçluluğu ve son yıllarda çok artıyor sayısı gitgide. Ee, bu noktada hani bizim vakfımız tabii ki elinden geldiğince, imkanları el şu an için İzmir, Ankara ve İstanbul'da e, faaliyetlerini yürütüyor. E, doğudan özellikle Diyarbakır'dan son dönemde talepler gelmeye başladı vakfın bir şubesinin açılması yönünde. Ama henüz tam anlamıyla örgütlenmiş bir grup bize ulaşmadığı için e, yani askıya alınmış bir fikir şeklinde kaldı. E, oradaki çocuklarla da Ankara şubemiz ağırlıklı olarak irtibat halinde. E, son dönemki olaylarla ilgili biraz daha Ankara şubemiz aktif olarak çalışıyor. E, bir şekilde irtibatımız var ama tabii ki hani birebir onların yanında onlarla birlikte çalışmamız için orada bir bromuzun ve aslında şubemizin olması şart yani biraz daha hani buradan uzaktan kumandayla çok fazla olacak bir şey değil hani biraz daha temas etmek ve dokunmak gerekiyor e peki o zaman şimdi müziğimiz var müziğimizin ardından tekrar beraberiz. You ain't Okulda defterime, sırama ağaçlara yazarım adını Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını Yaldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını. Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, serilip giden yola, hınca hınç meydanlara adını, ey özgürlük. kapımı meşine kabıma kaçığıma içimdeki aleve camların oyununa uyanık dudaklara yazarım adını yıkılmış evlerime sönmüş fenerlerime derdimin duvarına arzu duymaz yokluğa çırçıplak yalnızlığa yazarım adını Geri gelen sağlığa geçen her tehlikeye yazarım ben adını yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata. Senin için doğmuşum haykırmaya ey özgürlük. Şarkınızı dinledik. Ee, şimdi tekrar sizlerle birlikteyiz. Bak hani... E Programımızda bundan sonra projeleriniz, yaptığınız çalışmalar, yeni dönemle ilgili projelerden bahsedebiliriz. Hı hı. En başta hani sizin yapmış olduğunuz bir proje var. Tutuk Evi çalışanları, çocukları ve hı hı. oradaki çocukların hı hı. aileleriyle görüştüğünüz bir proje hı hı. var sanırım. Önce ondan bahsedelim. Hı hı. Sonra hı hı. diğer projelerinize de bakalım. E, Efsun'un bahsettiği bu Tutuk Evi projemiz bizim e, aslında uzun soluklu bir proje. Dediğim gibi işte 80'li <gülüyor> yıllara dayanan bir proje. Bir süre e, vakfın kurucuları tarafından yürütülmüş. Ankara ve İstanbul'da, İzmir'de. Ardından birazcık bir rehavet sürecine girilmiş. E, ardından 2000'li yıllar İzmir'den bu yana aktif olarak, 2000'den bu yana Ankara-Sincan Çocuk Tutuk Evi'nde ve 2006'dan bu yana da öncesinde Bayrampaşa, Bayrampaşa'nın Maltepe'ye taşımasıyla da Maltepe Çocuk Tutuk Evi'nde yürütülüyor ee, ve bu yılda İzmir grubumuza dahil oldu, İzmir Çocuk Tutuk Evi ve Bergama. Ee, Tutuk Evi projemizin şöyle bir bu seneki özelliği var. Hollanda Başkonsolosu'ndan <gülüyor> Matrakap gibi programları kapsamında küçük bir hibe aldık. E, bu bile aslında bu projenin genişlemesi ve bizi rahatlatmak için çok yeterli oldu. E, bizim Tutuk Evi'nde şöyle bir gözlemimiz var çünkü yani bizim değil aslında çocuk suçluluğu ile ilgili çalışan bütün mekanizmaların gözlemidir bu. Sadece tabii ki çocukla çalışmak orada yeterli değil. Çocukla birebir ilişkisi olan tutuk evinde infaz koruma memurları personel ve tabii ki çocuğun ile görüşmeye gelen aileler. Bu iki grupla da çalışıyor olmanın çocukların rehabilitasyon sürecine çok ciddi bir katkısı olacağını düşündük. Dolayısıyla çocuklarla olan bu eğitimsel, sanatsal sosyal çalışmalarımızı ek olarak infaz koruma memurlarıyla interaktif çalışmalar, suç eğitilmiş çocuğa yaklaşım nedir, nasıl olmalıdır, sivil toplum nedir, nasıl bir bilinçtir, içeri bu kadar üniversite öğrencisi gençler, gönüller giriyor, onların felsefesi nedir, niyetleri nedir, buna dair önyargıları varsa bunları kırmak hem temelde. Peki hani özellikle infaz memurlarının tavrı nasıldı siz aslında onların hani bir şeyleri <gülüyor> anlatmadan önce sonra nasıl oldu? Belki hani birkaç örnek verirseniz. Evet yani bunu aslında biz geçen sene biraz sıkıntısını yaşamıştık. Geçen sene özellikle İstanbul'daki çocuk tutuk evindeki e, biraz da Bayrampaşa'dan henüz yeni taşınması, henüz oturmuş bir düzenin ve sistemin olmayışı e, ve infaz konma memuru arkadaşlarının çocukla çalışma konusunda henüz yeteri kadar bilgi sahibi olamamaları sebebiyle e, hem gönüllere karşı hem çocuklara karşı e, uslup, dil, davranış, tavır, eda bakımından çok e, yeterli olmadıklarına tanık olmuştuk. Dolayısıyla bunun üzerine böyle bir talebimiz olmuştu aslında Adalet Bakanlığı'na fakat e, bu yıl Biraz daha yani çok kısa bir sürede aslında tutuk evindeki bütün sistemin bir anda değişebildiğini gördük. Bu sadece tabii ki bizimle ilgisi değil. ...idarenin, oradaki sürecin... ...kendi açıklarını, kendilerini fark etmelerinin... ...içgörü geliştirmelerinin de bir sonucu. Bu sene açıkçası oldukça... ...kibar, centilmen... ...çok daha uyumlu, işbirlikçi bir... ...personel tavrıyla karşılaştık. Biz infaz koruma memuru çalışmalarına da... ...bunu hep dile getirdik zaten. Çok şeyler, çok açıklar. Bütün eğitimlerde de öğrenmeye... ...ve bir şekilde bilgilenmeye çok açıklar. Ama tabii ki zor bir grupla... ...çalışıyorlar onlar da. Hani onlarla da empati kurmaya çalışıyoruz ciddi anlamda zor, sıkıntılı bir grup. Çocuklar orada bir şekilde cezaevinde ceza çekerken, özgürlüğünden mahrum kalırken infaz koruma memurları da aslında aynı şekilde meslek olarak belki işlerini yürütüyorlar ama aynı ortamdalar. Aynı yemeği yiyorlar, aynı kokuyu soluyorlar. Dolayısıyla mesleki tükenmişlikleri çoğunun çok yüksek oranda. Bu tabii ki bütün davranışlarına yansıyor. Ama bu yıl dediğim gibi yani biraz daha aşama kaydedilmiş durumda onlarla. Ailelerle olan çalışmalarda ise e, çocuğunu ziyarete gelen tutuk evindeki çocuğunu ziyarete gelen ailelerle çalışmalar yürüttük. Onlara ağırlıklı olarak şu hukuki, psikolojik destekler, tahliye sonrası çocuğuna nasıl davranması gerektiği, ergenlik döneminin özellikleri nedir gibi bir dizi e, interaktif uzmanlarımız tarafından eğitim çalışmaları verildi. E, peki şunu sorayım. E, hem tutuk evinde çalışanlarla projeleriniz var, hem tutuk ev projeniz var. Bir de gençlik merkezi projeniz var. Hı hı. Birazcık ondan bahsedelim. E, bahsedelim. E... <gülüyor> Tutuk evindeki aktif çalışmaların yanı sıra gençlik merkezinde de dediğim gibi 12-18 yaş arası gruplarla çalışıyoruz risk altındaki ve çocuk mahkemelerinin bize yönlendirdiği gruplardan. Efsun somut olarak gönüllerimiz arasında gençlik merkezindeki çalışmaları yürüten gönüllerimiz arasında belki o biraz daha kendi Hı -hı. deneyimlerinden bahsetmek isteyebilir. Ben şunu söyleyebilirim tutuk evindeki çocuklar tutuk evi konseptini çok benimsemiş, benimsemiş çocuklar ve daha maskülen tavırlar içinde olan çocuklar. Gençlik merkezine döndüğünüz zaman o çocuklarda daha çocuksu tavırları görebiliyorsunuz. Aslında arasındaki büyük farklardan bir tanesi bu. Ve gemdeki çocuklar, gençlik merkezindeki çocuklar aileleriyle birlikte yaşarken... ...Tutki evindeki çocuklar ailelerin özlemini çekiyorlar. Hatta belki bir mektubun özlemini çekiyorlar. Ben bir çocukla birebir konuştuğum zaman bana şunu söylemişti. Buraya bir mektup geliyor... Ve o bizi e, bir hafta, iki hafta idare ediyor, mutlu ediyor demişti. E, bu küçücük şeyler bile onlar için çok anlamlı. Ama gençlik merkezindeki çocuklar tabii ki daha dışarı çıkabiliyorlar, özgürce gezebiliyorlar. Onun rahatlığı var onların üzerinde. Böyle bir e, farklılık görebiliriz. Sanırım gençlik merkezine gelen çocuklar da dezavantajlı grup diye adlandırdığımız hı hı. suça itilebilecek. Hı hı. Hani o hı hı. ihtimali bulunan çocuklar. Hı hı. Bunlar hani nasıl irtibata hı hı. geçiyorsunuz hı hı. bu çocuklar Hani hı hı. bir mahalleniz ya da bir bölgeniz hı hı. var mı hı hı. Ee, dediğim gibi, Gençlik Merkezi projemize, programımıza iki grup geliyor. Birincisi İstanbul'daki çocuk mahkemelerinde yönlendirdiği suça karışmış e, ve tutuksuz yargılanmış hı hı. çocuklar. Diğeri ise risk altında dediğimiz, dezavantajlı dediğimiz, daha ağırlıklı suça karışma riski taşıyan mahallelerde oturan ailesinde, çevresinde, konusunda komşusunda suç e, suçluğa e, karışmış bireylerin olduğu çocuklar. E, bunlara da tabii ki bir takım işte istatistikler var son yıllarda. İşte Emniyet'in Adalet Bakanlığı vesaire'nin yaptığı İstanbul'daki riskli mahalleleri biliyoruz. ...suç potansiyelinin son yıllarda yüksek olduğu mahalleleri biliyoruz. Mahallelerle ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Mahallelerdeki ilk öğretim ve liseleri gezip... ...rehberlik birimleriyle irtibat haline olup... ...okuldaki riskli çocukları bize yönlendirmeleri konusunda... ...görüşmelerimiz oluyor. aylık olarak bu şekilde... Zaten çoğu çocuğumuzda işte ya şu anki en azından çocuklarımızın çoğu aynı mahalleden gelen çoğu komşu, akraba, teyze çocuğu tanıyan. birbirini tanıyan aslında biraz hani kardeş gibi olmuş bir grup söz konusu. Peki şey sorayım tutuk evindeki çocuklar için ya da işte gençlik merkezindeki çocuklar için sonuçta hani programa geliyorsunuz ki bu konudan bahsediyoruz ki hani haklar için ya da işte çocuklar için çok önemli bir konu peki. Biz nasıl bir destek sağlayabiliyoruz? Yani biz demeyim de ya da bu programı yapıyor sonunda dinleyenler ya da işte bir sponsora ya da desteğe ihtiyacınız var mı? Ya da işte size nasıl bir katkıda bulunabiliyoruz? Hı hı. Ee, bir Bizim belki de suça itilmiş ve çocuk suçlu alanında çalışan kişilerin en çok talep ettikleri toplumdan ve insanlardan en çok talep ettikleri şey kafalardaki önyargının öncelikle kırılması ve aslında toplumsal bilincin sağlanması. Çünkü hiçbir zaman hep işte hep terminolojik olarak da bunu kullanıyoruz. Suçlu çocuk yoktur, suça itilmiş, suça sürüklenmiş çocuk vardır. Bu belki hani biraz afaki ya da üstten bir cümle gibi gelebilir çoğu insana. Ama birebir onlarla çalıştığınızda sosyal, toplumsal, sistemsel Devletsel sebeplerin o kadar etkilediğini görüyorsunuz ki e, gasp yağmadan başka bir model sunulmamış bir çocuk farklı bir alternatif görmemiş bir çocuğun meslek olarak ailesinin bunu yaptığı bir çocuğun başka bir yol seçmesi ve benimsemesi hakikaten mümkün değil. Aslında ben burada bir şey söylemek istiyorum. Biz tutuk evinde çocuklarla son olarak bir araya geldiğimizde ve onlar da işte bu çalışma size ne kattı ve görüşleriniz nelerdir diye soru sorduğumuzda bize sadece şunu söylediler. Buraya gelmeniz bizi gerçekten çok mutlu etti ve bize karşı ön yargılı olmadınız. İşte sizin de dışarıda bir hayatınız var onu bırakıp geldiniz. Çünkü dediler ön yargılar daha biz adliyeye girdiğimiz andan itibaren başlıyor o bakışlar bize başlıyor dediler. Bu gerçekten hani e, bizim yüreğimizi Çok burkan şey bir şeydi. Çok şey anlatıyor aslında o evet. söz bile. Yani dolayısıyla bizim aslında somut olarak talebimiz, çocuklar adına talebimiz bu onların cümleleriyle belki de. E, çocuklar tahliye olduktan sonra iş verilsin. E, Sabıkalı oldukları için önyargılar olmasın. Bu çocukların birileri tarafından, sistem tarafından, toplum tarafından suç eğitildiği ve bunda en büyük su suçlunun aslında biz yetişkinler olduğu göz ardı edilmesin. Dışlanmasın, etiketlenmesin bu çocuklar. En temelde aslında isteğimiz bu. Evet e, bugün Türkiye Çocukları Yeniden Özgürlük Vakfı'ndan Fulya Giray ve Efsun Annaç konuğumuz oldular. Sizlere çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Biz gerçekten. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.